medeniyetimiz, İslam medeniyeti bir yönüyle de menakıp medeniyetidir. Menkıbe medeniyeti. Ancak bizler menkıbeleri uyumak için dinlemeyiz. Uyanmak için dinleriz. Ve bir kez daha menkıbe yazmak için menkıbeleri dinleriz. 14 asır önce Hicaz Yarımadası'nda Mekke'de Medine'de bir avuç insan menkıbe yazdılar. Muhacir Ensar kardeşliğini kardeşlik destanı adında destanlaştırdılar, bambaşka bir ufuka taşıdılar. Ben 14 asır sonra kilisten aynı kokunun geldiğini zannediyorum. Yanılıyorsam beni düzeltin. İnşallah kilisli kardeşlerim muhacir oldular. Suriye'den gelen kardeşlere Ensar gibi Ensar oldular. Suriye'den gelen kardeşlere onları muhacir kabul ederek yüreklerini açtılar. 32 bin insanı kendi illerinde misafir ettiler. Ben size dua ediyorum. Ve duam şu ki Allah inşallah bu güzelliğinizi sonuna kadar devam ettirsin. Sahabenin buraya ektiği tohumun bir meyvesi olarak inşallah bu güzel topraklardan alem sizin ellerinizle çok daha güzel günleri çok daha güzel günleri görsün. Ben size bugün adı burada olan bir sahabi efendimizi anlatacağım. Siz çok iyi biliyorsunuz Şurahbil İbni Hasene'yi adı burada kendisi burada mı onu da söyleyeceğim. Onun hayatının üzerinden de kulluk adına inşallah beraberce bir şeyler öğrenmeye çalışacağız. Mevla'ya hamdolsun 82. il 82. programın 44. süne eriştirmiş bizi yolu yarılanmışız, artık yarıdan aşağıya doğru yürüyoruz. Ve bugün 44. programda vahyin emin, Mele emin katibi olan Şurah bil İbni Hasene'ye misafir olarak onun üzerinden bazı hakikatleri öğrenmeye çalışacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bugün bizim elimizde sahabe kaynağı dediğimiz zaman sahabeyi öğrendiğimiz, sahabenin hayatına dair bilgileri öğrendiğimiz kitaplarımız, Sadece bize 10 bin sahabinin isimlerini verirler İlgili kardeşlerim var onun için biraz kitap isimlerine değinmek isterim Mesela İbni Hacer'in el isabesi İbnül Esir'in ustul gabesi İbni Abdilber'in el istiabı Zehebi'nin tecridi ve siyerü alamın nübelası İbni Sad'ın tabakatı İsbehani'nin marifetü sahabesi ve ila ahir. Bu kitapların hepsinde yuvarlak bir rakam üzerinden konuşalım. 10.000 bin sahabi efendimizin isimlerine rastlıyoruz. Bu 10.000 bin sahabi efendimizin de çoğunun hayatlarına dair bilgiler sınırlıdır. Mesela 5000 bin sahabiye dair bilgi sadece isimleriyle yeterlidir. İsimleri sadece söylenir. Geriye kalan 5000 sahabiden 2000 tanesinin hayatları kısmen anlatılır. Özellikle bize hadis rivayet eden 1002 sahabi ise daha detaylı bir biçimde bize anlatılır. Ama bizim bildiğimiz bir hakikat var ki son veda hacında Aleyhissalatu vesselam efendimizi Mina'da, Müzdelife'de, Meşaril Haram'da dinleyen sahabi sayısı 100.000'i aşkındı. Ebu Razi'nin verdiği rakam üzerinden konuşalım. 124 bin sahabi aleyhissalatü vesselam efendimizi dinledi. Biz 124 bin içinden sadece 10 bininin ismine rastlıyoruz. Bu hakikati zihnimizde tutarak bir başka noktaya dikkatlerinizi çekmek isterim. Hicretin hemen arkasından aleyhissalatü vesselam efendimiz... Medine'de Mescid-i Nebevi inşa edince başlayan o büyük tebliğ ve davet çalışmalarında 6. yılda Hudeybiye anlaşmasından sonra İslam coğrafyasını genişledikten sonra Efendimizin vefatının arkasından bu tebliğ ve davet adına adımlar daha da büyüdü. Ve hemen Hz. Ebu Bekir süreciyle birlikte İslam orduları dünyanın dört bir tarafına o günkü şartlar içerisinde dağıldılar. Mesela biz hicretin 17. yılında Anadolu'ya gelip gitmeye başladıklarını görüyoruz sahabe ordusunun. Hicretin 17. yılı demek... Efendimizin vefatının üzerinden daha 6 yıl geçmiş demektir 6 yılın arkasından İyad bin Hanem'in komutasında Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın komutasında sahabe ordusu İslam ordusu Anadolu topraklarına gelip dayandı ve hicretin 17. yılında Ebu Ubeyde İbni Cerrah komutasındaki İslam ordusu sizin topraklarınızdaydı. Yani kilis toprağına imanın mesajını getirmek için geldiler. O ordunun içerisinde Şurahbil İbni Hasene'nin adı kaynaklarda gözükmese bile net olarak bildiğimiz bir şey var ki o yıllarda Şurahbil İbni Hasene Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın ordusunun kollarının bir komutanı olarak onun emrinin altındadır ve bu topraklardadır. Hicretin 17. yılından hicretin 50. yılına kadar İstanbul fetihlerinin son süreci hicretin 50. yılı, o süreç içerisinde de sahabe ordusu Efendimiz ve Vesselam'ın kendilerine belirlediği hedef olan, Konstantiniye'yi fethetme adına Medine'den Şam'dan defaatle ordular çıkardılar ve Anadolu topraklarının dört bir tarafını kendi atlarının nallarıyla süsleyerek adeta o sedayı o tohumu bu topraklara ekerek ta İstanbul'a Konstantiniye'ye kadar gittiler. O süreç içerisinde kaç bin sahabinin bunda mübalağa yok. Kaç bin sahabinin bu topraklarda ayak izlerinin olduğunu kestirmek mümkün değil. Çünkü gelip gidişlerinin üzerinden konuştuğumuz zaman bunu çok rahat bir biçimde söylüyoruz. 50. yıl Efendimiz ve vesselamın vefatının üzerinden 39 yıl geçmiş. 39 yıl sonra İstanbul fetihlerinde... Adı bilinen 63 tane sahabi var Adı bilinmeyen kaç sahabi var Artık siz düşünün Hal böyle olunca Bu toprakların iman tohumunu eken Sahabi efendilerimizin Buralarla olan bağının ne kadar güçlü olduğunu Hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım Zaten Anadolu'da var olan Şu canlılık şu güzellik Bizim başımıza gelen bunca sıkıntıya rağmen imanla olan bağımızın bu kadar canlı olması, bu topraklara iman tohumu eken o güzel insanlardan kaynaklanmıyor mu Allah aşkına? Dolayısıyla biz bu toprakların sahabe ile böyle bir bağı olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Asıl sizin memleketinize gelelim kilise, hicretin 17. yılı, Buraya gelen İslam ordusunun sayısı kaynaklarımızda 4000 verilir 6000 verilir En az yarısı sahabidir çünkü Efendimizin vefatının üzerinden daha 6 yıl geçmiştir Ne kadar sahabi bilemiyoruz ama bildiğimiz bir hakikat var Gelen ordu tamamen tabi'in ordusudur en hayırlı ikinci nesil olan tabi'in neslinden oluşmuştur. Ve onların içerisinde de azımsammayacak kadar sahabi efendimiz vardır. Evliya Çelebi'nin verdiği bir bilgiyi vereyim size. Meşhetlik dediğiniz Cüneyne camisinin olun, olduğu yer. Cüneyne ne demek biliyor musunuz? Küçük cennet demek. Neden o isim verilmiş oraya onu da biliyor musunuz? Sahabiler dünyadan cennete uzanmışlardır ya Onların bulunduğu yer cennet kokusunun duyulacağı yerdir ya Onun için oraya küçük cennet denmiştir Orada onların izlerinin olduğuna dair Ama başka bir kaynakta doğrulatamadığımız Evliya Çelebi'nin verdiği bilgiye göre Orada o meşhetlikte şehitlikte 3000 sahabi vardır Hadi Sahabi olmasın tabiin nesli vardır ama bu topraklarda bir şekilde Risaletin davasının mesajlarını ulaştıran insanların kokusu, edası tadı vardır. Şurahbil İbn Hasene'ye gelelim. Adını andığım kaynaklar var ya biraz önce. O kaynakların tamamına göre Şurahbil İbn As Hasene Amvas Tavunu diye bilinen bir veba salgını ki biraz sonra detaylarını anlatacağım size hicretin 18. yılında orası Ürdün bölgesi Ürdün bölgesinde şehit oluyor. Peki buradaki makamı makam mı deriz yoksa gerçekten kabir var da başka biri mi var orada onun hakkında net bir bilgimiz yok. Şöyle bir durum söz konusu olabilir. Adı Şurahbil olan başka bir sahabi ya da tabi'in orada şehit düşmüş olabilir. Süreç içerisinde Şurahbil İbni Hasen'e çok meşhur olduğu için onun adıyla o kabir bilinmiş olabilir. Ya da bir makam olabilir. Ayak izleri burada olduğu için onun ayak izleri burada var. İ i̇smi unutulmasın, adı unutulmasın diye... Oraya bir makam ittihaz edilmiş olabilir Allah'u alem Ancak Hiçbir zaman unutmamamız gereken bir hakikat Zihnimizde dursun Burada bedeni var mı bilemiyoruz ama Onun adı var Şurahbil İbni Hasene Bu topraklarda adı kıyamete kadar yaşayacak Asıl mesele ne bundan sonra biliyor musunuz? Onun adı var da Gelin biz kilisliler olarak Hayatlarımızı onların hayatlarına benzeterek Tatlarını da 21. asırda Aleme buradan duyuralım Vahyin emin katibi nasıl olunurmuş Nasıl hayatta iman temsil edilirmiş Nasıl gerçek manada Allah'a kul olunurmuş Nasıl risaletin davası omuzlanır Ve o dava Nesillerden nesillere taşınarak Ulaştırılırmış Bunun yollarını Onun üzerinden öğrenelim de Ona komşuluğun Hukukunu yerine getirerek Bu manada Atacağımız adım ile inşallah onu Onun iman ettiği peygamberi Peygamberi gönderen Rabbul alemin olan Rabbimizi memnun edecek Bir hayatın sahibi olalım Allah hepimize böyle bir hayat nasip etsin. Aziz kardeşlerim, Şurahbil İbni Hasene'yi, size biraz önce adını andığım kaynaklar var ya, tekrar etmemek için girmiyorum. O kaynaklardan okusak, sadece bir buçuk sayfayı geçmeyen bir hayat okuruz. Peki Şurah bin İbni Hasene, ilk iman edenlerden birisi değil miydi? Evet. Şurahbil İbni Hasene vahyin katibi değil miydi? Evet hem de bir özelliği var şimdi o özelliğini söyleyeceğim vahiy katipliğine ait. Şurahbil İbni Hasene Resulullah'ın yanında özel mektuplarını vesikalarını yazan özel katiplerinden biri değil miydi? Evet Şurahbil İbni Hasene 23 yıl boyunca Resulullah'ın o nübüvvetli günleri de yaşayan biri değil miydi? Evet Şurahbil İbni Hasene Efendimiz'den iki tane hadis duyup O iki hadisi bize nakleden bir sahabi değil miydi? Evet Şurahbil İbni Hasene Hazreti Ebu Bekir döneminin tamamını Hazreti Ömer döneminin yarısını yaşayan birisi değil miydi? Evet Peki böyle olmasına rağmen bu kadar özelliği olan bir sahabi efendimizi niye biz sadece bir buçuk sayfalık malumatla tanımak durumunda kalıyoruz? Ortada bir hakikat var. Bilmemiz gereken bir hakikat. Nedir biliyor musunuz? İman etmiştir şu İbn Hasen'e. O imanın bedelini en üst düzeyde ödemiştir. Birazdan ayrıntılarını size anlatacağım. Ama onun hayatının 14 yılı hicrettedir. 14 yılın sonunda efendimize gelip kavuştuğu zaman aleyhissalatü vesselam efendimizle birlikteliği sadece Medine'de 4 yıldır. Ama o 4 yıllık süreç içerisinde de hep atının üzerindedir. Hep risaletin mesajlarını dünyaya yayma adına bir gayret içerisindedir. Resulullah vefat edeceği zaman o Mısır'da bir davet mektubuyla Mısır kralının huzurundadır. Dönüp geldiği zaman Efendimiz'i göremeyecektir. Devir Hazreti Ebu Bekir devridir. Ebu Bekir ona diyecek ki hadi şurahbil, meydan senindir. Bir binecek atına altı sene boyunca atından inmeyecek eğer veba salgını olmasaydı veba salgını onu atın üzerinden düşürmeseydi belki dünyanın o günkü coğrafyasının nerelerine nerelerine İslam'ın mesajını ulaştıracaktı böyle bir hayat için ne anlatılır Allah aşkına şu Rahbil İbni Hasene dediğiniz zaman sadece zihninizde 5 kelime belirir başka bir şey değil kalem gemi Çadır At ve kılıç Beş kelimeden başka Onun hayatında bir şey yoktur Kalem Gemi Çadır At ve kılıç Bu beş tane kelime Mücerret manada yalnız başına kullanıldığı zaman Bir anlamı var mı? Mesela kalem dedim Ne anlama gelirse Ne anlarsanız Bir eşya ismi Gemi dersem ne anlam, anlam, aklınıza gelirse o At dersem kılıç dersem o Ama eşyayı Hakkıyla kullanan adamların eline O eşya düşünce Eşyayı olduğu gibi Allah'ın yarattığı yerde konuşlandıran Adamların eline eşya düşünce O eşya gerçek manada Fonksiyonunu icra ettiği için Bambaşka bir hale bürünüyor Kalem Şurahbil İbni Hasene'nin elinde Vahyi kayıt altına alan Bir malzemeye dönüşüyor Gemi Şurahbil İbni Hasene'nin hayatında İslam'ın aziz mesajlarını Dünyanın dört bir tarafına duyurma adına Bir işe bir amele dönüşüyor Çadır İslam'ın aziz mesajını Dünyaya duyurma adına Evden barktan Çoluktan çocuktan vazgeçip Çadırı ev bilen Adamların hayatında Bambaşka bir yere giriyor At Sıradan bir şeyken Sahabenin altında atı gördüğünüz zaman Sahabe ve at Dediğiniz zaman aklınıza Bambaşka şeyler geliyor Kılıç İlk duyulduğu zaman insanı ürküten bir malzeme iken sahabenin elinde kılıç gördüğünüz zaman onların elinde kılıç da başka bir değere, başka bir güzelliğe, başka bir ufka taşınıyor. Allah aşkına o basit kelimeler Şurahbil İbn Hasene ile anılınca nasıl bir güzellik ifade etti anladınız mı? Şurahbil İbn Hasene ...ve kalem deseniz, Şurahbil İbn Hasen'e ve gemi deseniz, Şurahbil İbn Hasen'e at deseniz, kılıç deseniz, aklınıza o kelimelerin, o eşyaların değerinin ötesinde başka şeyler gelir. Çünkü eşya, adamlığın kitabını yazan o yiğitlerin elinde asli noktaya vardığı için o basit eşyalar... Bambaşka bir değer kazandı. Bambaşka bir ufuk kazandı. Söylediklerimin hepsini bir ön bilgi olarak kabul edin. Şimdi diyeceksiniz ki ön bilgi böyleyse yandık. Yakmayacağım sizi. Ama size onun hayatını kısa da olsa özetleyerek hayatının üzerinden mesajlara dikkatlerinizi çekerek sonlandıracağım. Biz onu kaynaklarda temim kabilesinden ya da Kinde kabilesinden, Arap'ın iki meşhur kabilesi, O kabileye mensup olduğunu okuruz. Şurah bil İbni Hasene, Hasene onun annesi, Onun babasının adı Abdullah İbni Mut'a, Ancak anasına nispet edilir. Neden biliyor musunuz? Babası çok erken vefat etmiştir. Annesi de Mekke'nin, Soylu adamlarından biri olan Süfyan İbni Maamer ile evlenmiştir. Ondan sonra annesinin yanında olduğundan dolayı genelde Hasene'ye nispet edilerek Anasının oğlu ifadesi kullanılarak annesiyle anılmıştır. Onun annesinin evlendiği şahıs Süfyan İbni Maamer Mekke'nin tanınmış ailelerinden bir aileye mensuptur Cumuh ailesi Cumuh oğulları Darun Nedve'de o günkü Mekke'nin Sosyal düzeni içerisinde Adlarından çokça bahsettiren bir ailedir Soylu bir ailedir Zengin bir ailedir Eysar diye Elzam diye Fal oklarının üzerinden Putların üzerinden para kazanan Bir ailedir O ailenin mensupları kim biliyor musunuz? Ümeyye İbni Halef, Ubey İbni Halef, Saffan İbni Umeyye o ailenin mensupları... O ailenin mensupları olduğu için Allah Resulü'nün la ilahe illallah çağrısı Mekke'nin sokaklarında yankılandığı zaman onlar din elden gidiyor diye yaygara kopardılar. Aslında elden giden din değil elden giden putların üzerinden kazandıkları paralardı. Onun içinde en büyük yaygarayı en büyük düşmanlığı ortaya koyan ailelerden bir tanesiydi Cumhu Zengin ve soylu olduğu için O ailenin içerisinde yetişti Şurahbil Ve o ailenin içerisinde yetiştiği için Ata binmeyi Ok kullanmayı Mızrak kullanmayı Ve o gün bir avuç olan okuma yazma bilmeyi O ailenin imkanlarının üzerinden öğrendi Özellikle aileye dikkat çekmem bundan dolayı Biz onu 35-36 yaşına kadar Mekke'de Ticaretle uğraşan bir insan olarak görüyoruz. Zaten doğum tarihi miladi 573-574'tür. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den ya 3 yaş ya 4 yaş küçüktür. Yaş o farkı Efendimizle o kadar. Yaşı 35-36 olana kadar Mekke'dedir. Ticaretle uğraşmaktadır. Ve çok iyi bildiğimiz bir hanım sahabinin kızıyla da evlidir çok iyi bildiğimiz dedim, kim o hanım sahibi? Şifa binti Abdullah, İslam tarihinin orijinal hanımefendilerinden biridir, sizi biraz meraklandırayım, biraz araştırın onun hayatını, Ömerce bir kametin sahibidir o kadın, bambaşka birisidir, onun kızı Leyla binti Ebi Hasme ile evleniyor Şurahbil İbni Hasen'e, çok mutlu bir evlilikleri oluyor. Ticaretten para kazanıyorlar. Böyle saadetli bir günü yürürlerken, miladi 610'a günler gelip dayanıyor. ve selam Efendimiz, vahye muhatap oluyor. Aşağıya indiği zaman Hira mağarasından, Hatice'sinin şefkatli kollarından sonra, Mekke'de bir avuç insana o gün, İslam'ın mesajlarını duyuruyor. O gün duyurduğu insanların sayısı, 40 olmuştur 50 olmuştur 50'den yukarıya değil daha ilk yıldan bahsediyoruz ve sayının 50 olduğu günlerden bahsediyoruz o günlerde Şurahbil İbni Hasen'e ve hanımı Leyla Binti Ebi Hasme gelip o pınarın içerisine dahil oluyorlar iman şerbetini yudumluyorlar o günden sonra Şurahbil içinde Hanımı Leyla içinde bambaşka bir hayat başlıyor. Onlar artık iman adamlarıdır. Efendimiz Darul Erkam diye bir eğitim mektebi kurmuştur. Orada yiğitler yetiştirmektedir. O yiğitlerden iki tanesi de Şurahbil ile hanımı Leyla'dır. O günden nübüvetin 6. yılına kadar 6 yıl boyunca Şurahbil İbni Hasene'nin Elinde kalem Resulullah'ın arkasındadır Dedim ya hayatında olan 5 kelime var O kelimeden bir tanesi kalemdir Şimdi kalem elinde Resulullah'ın arkasında Ne için o kalem? Vahyi yazmak için Allah ona okuma yazma gibi bir nimet bahşetmiş ya O nimeti o güzelliği İslam adına harcamak için Resulullah'ın arkasında vahi yazmak için bulunuyor. Ben dedim ya vahi meselesinde onun özel bir durumu var. Onu da söyleyeyim size. Efendimiz ilk günden son güne kadar tam 40 tane vahi katibi edindi. Hepsinin isimlerini tek tek biliyoruz. 21 tane ya da 22 tane de Efendimizin özel katibi var. Vahi yazdırmadı onlara, ama özel mektuplar yazdırdı, vezikalar yazdırdı, anlaşma metinleri yazdırdı. Toplam vahi katipleri de dahil katiplerinin sayısı 61 tanedir, 62 tanedir. Şurahbil İbni Hasene'nin özelliğine biliyor musunuz? Bu 61-62 ismin ilk ismi odur. Vahyin ilk katibi odur. Farkı anladınız mı? Özelliği ve istisnai halini. Mekke'de Resulullah'ın elinin altında bu işe bakan iki tane yiğit var. Biri Şurahbil İbni Hasene biri Halit İbni Said. O da farklı bir insan. Bu ikisine yazdırıyor Efendimiz. Ama Şurahbil İbni Hasene Resulullah'ın bu iş için tahsis ettiği ilk insan ilk katiptir. Altı yıl boyunca Mekke'de bir elinde kalemken bir taraftan Darul Erkam'da o güzel potada yoğrulurken bir taraftan da imanın bedellerini ödüyor. O günler iman etmek zor hele Cumhur oğullarından olup da imanı söylemek imanı dillendirmek daha zor. Ne olacak baskılar işkenceler tehditler sıkıntılar problemler bir türlü yakasını bırakmayacak. İmanın bedelini o ilk 6 yıl en derin şekilde ödeyecek. 5. yıl olunca efendimiz Hazreti Osman'ın rehberliğinde 11 erkek 4 11 erkek 4 kadın 15 kişiyi Habeşistan'a hicret için gönderecek. Onlar 3 ay kalacaklar, yalan bir haber üzerine dönecekler. Nübüvetin 6. yılı Efendimiz aleyhissalatü vesselam baskıların yayıldığı bir zaman diliminde bu sefer 83 erkek 18 kadın 101 kişiyi Cafer bin Ebi Talib'in rehberliğinde Habeşistan'a gönderecek. Gidenlerden bir tanesi de Şurahbil İbni Hasene'dir ve onun hanımıdır. Çıkacaklar hayatına giren ikinci eşya gemiye binecek. Arkasına bile dönüp bakmayacak Resulullah ona yürü dedi ya Habeşistan'a efendimiz hiç gitmemişti Ama dedi ki orada adil bir kral var Yürü dedi yiğitlerine Bir tanesi arkasına bakmadan Deniz aşırı bir ülkeye gittiler Ne ile karşılaşacaklarına dair Hiçbir şeyi de akıllarına getirmeden yürüdüler O yürüyenler ve teslimiyet adına o kameti sergileyenlerden bir tanesidir Şurahbil İbn Hasen'e Gidecek Gemi onun hayatı olacak Habeşistan hicretine katılan o 101 insandan bir miktarı süreç içerisinde geri dönecekler O kafilenin başkanı olan Cafer Bin Ebi Talip Ara ara mektup yazacak Resulullah'a Ya Resulallah geleyim mi diye Efendimiz hayır gelmeyin diyecek Ta hicretin 7. yılına kadar, Hayber seferine kadar orada 14 kişilik bir heyeti tutacak Efendimiz, o 14 kişinin içerisinde Şurahbil ve hanımı da olacak. Allah aşkına bütün her şeyi bir tarafa bırakalım. Sahabenin teslimiyeti noktasında... Şu Habeşistan hicreti meselesi üzerine yoğunlaşsak ve bu konuda onların nasıl büyük bir kamet ortaya koyduklarını bir anlamaya çalışsak. Bugünün dünyasına o kadar çok şey taşırız ki. Ben siz az sözden çok şey anladığınızı bildiğim için fazla ayrıntıya girmeyeceğim. 14 senelik Habeşistan hayatında çok hatıralar var. Onlardan bir tanesi şudur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın halasının oğlu Ubeydullah İbni Caş, Ebu Sufyan'ın hanımı Ümmü Habibe ile evlidir. İkisi de iman etmiş ve oraya gitmişlerdir. Ama bakın nasip meselesi, peygamberi görmüş, sahabi olmuş, imanını koruyamamış Ubeydullah İbni Caş, Habeşistan'da irtidat etmiş, Hristiyanlık dinine geçmiş... Sonra da bir zaman sonra bir suyun içerisinde boğularak ölüp gitmiştir Küfür üzere hayatını sonlandırmış Ubeydullah İbn-i Caş Ama Ümmü Habibe onun hanımı imanını muhafaza ettiği için Resulullah onu onurlandırma adına onu taltif etme adına bir mektup yazmış Necaşi'ye Ümmü Habibe validemize talip olduğunu söylemiş Şimdi bir nikah kıyılacak, erkek tarafının temsilcisi Necaşi olacak, kız tarafının temsilcisi de Resulullah'ın isteğiyle Şurahbil İbni Hasene olacak. Ve Necaşi erkek tarafının temsilcisi olarak 4000 dirhem olarak belirleyecek Ümmü Habibe validemizin mihir bedelini... O dört bin dirhemi Ümmü Habibe validemize ulaştıracak olan isim yine Şurahb İbni Hasene olacak. Efendimizin dünyasında onun yerini anlamanız için bunlar ipuçları. 14 yılın sonunda yine gemiye biniyor. Hayatında yine bir eşya yine gemi. Gemiye biniyor ve Efendimiz'e kavuşmak için baba ocağına ana kucağına Mekke'ye dönmüyor. Oralar bitmiş artık sahabe için. Şimdi hiç bilmedikleri başka bir yere. O günkü adıyla Yesrib'e, peygamber dönemindeki adıyla Medine'ye gitmek için yola çıkıyor. Duyuyorlar ki Efendimiz Hayber gazvesinden dönüyorlar. Hayber gazvesinin dönüş yolunda bu 14 kişilik heyet Resulullah'a kavuşuyorlar. Efendimiz onların gelişine o kadar seviniyor ki söz şudur. Hayber'in fethine mi sevinsem Cafer'in gelişine mi sevinsem onun dünyasında söz bu aslında orada Cafer'in şahsında Hayber'den gelen 14 Müslümanın tamamı için söylenen bir şey var orada Efendimiz oradaki o hicret kahramanlarını Hayatlarını hicret bilen gurbet bilen o güzide insanları 14 yıl arkalarına bakmadan tanımadıkları bir ülkede geminin içerisinde kalmak durumunda olan o insanları bağrına basıyor ve beraberce Medine'ye geliyorlar. Medine'ye gelince Şurahbil İbni Hasen'e üvey babasının tanıdıkları uzaktan da akrabadırlar. Züreyk oğulları diye bilinen ailenin içerisine giriyor ve orada kalıyor O günden sonra Resulullah ile birlikteliği sadece 4 yıldır 4 yıllık hayat zarfında da biz onun hayatında Kalemin yanında geminin yanında çadır göreceğiz At göreceğiz kılıç göreceğiz başka bir şey değil Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o günlerine ait bir tabloyu oyun onun kayınvalidesi Şifa binti Abdullah bize naklediyor. Erkekler bu rivayeti dinlesin ama kadınlarımız analarımız biraz daha iyi dinlesin. Şifa validemizin üzerinden bir hassasiyet öğreneceğiz. Bizzat bize bu hadiseyi nakleden de Şifa binti Abdullah'tır. İbn Hibba'nın sahihinde İbni Sad'ın tabakatında bu rivayeti okuyoruz Diyor ki şifa validemiz Medine'nin kıtlık günleri Giyecek elbise yok evde Dedim ki gideyim Resulullah'a Diyeyim ki ya Resulallah Savaşlardan elde edilen ganimetten Eğer elinizde varsa Bir elbise verin de giyelim Giyecek hiçbir elbisemiz yok Sahabenin çektiği zorlukları Buranın üzerinden de anlayabiliyoruz Bu maksatla çıktım Resulullah'la görüşme adına Mescid-i Nebevi'ye doğru yürüyorum. Baktım Allah Resulü de hızlı hızlı bir, hızlı bir şekilde geliyor. Tam selam verdim Mescid-i Nebevi'nin önünde. Ya Resulallah dedim şöyle bir ihtiyacım var. Giyecek hiçbir elbisem yok. Senden bir elbise istemeye geldim. Hayatı boyunca yok demeyen Allah Resulü. Hiç onun hayatında la yoktur biliyor musunuz? Hatta onu Hazreti Ömer şöyle tarif edecek bir gün... Bir gün birisi bir şey istiyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam da yok tamam diyor sonra veririm dayanamıyor Hazreti Ömer diyor ki ya Resulallah, niye kendini bu kadar harap ediyorsun ne istiyorlarsa veriyorsun ne istiyorlarsa veriyorsun yoksa bir de vaat ediyorsun niye kendini bu kadar sıkıntıya sokuyorsun Efendimiz Hazreti Ömer'in bu sözünden hoşnut olmuyor ve söz şudur Ömer diyor Vallahi ben vermekle emrolundum. Allah beni böyle gönderdi ben vermekle emrolundum. Onun için şairin biri Efendimizin bu halini tasvir ederken onun hayatında la sözü yoktu. Eğer teşehhüt olmasaydı yani la ilahe illallah sözü olmasaydı alem onun dilinden la sözünü hiç duymayacaktı. Bunu da demiştir. Şurahbil İbni Hasene'nin kayınvalidesi Şifa bint Abdullah elbise istiyor. Efendimiz yok diyor. Yok derken de yüzüne bakmaya bile utanıyor. Hızlı bir biçimde yok deyip Mescid-i Nebevi'nin içerisine giriyor. Kırılıyor anamız biraz. Resulullah'ın yapmadığı bir şey. Niye böyle yaptı diye içinde bir kırgınlık oluyor. Herhalde anamız... O günlerde hastadır onun için Mescid-i Nebevi'ye gitmemiştir. Çünkü o anda da tam vakit namazıdır. Ezan okunmuştur. Müslümanlar namaza duracaktırlar. O kırgın kalbiyle ben bir kızımın evine gideyim diye Şurahbil İbni Hasene ile Leyla kızının evine doğru gider. Kapıyı çalar içeriye girer. Bakar ki iç kıyafetleriyle damadı bil evin bir köşesinde oturuyor. Bir kayınvalide o tepkiye bakın. Bir anda kızıyor. Ömerce bir kadındır Şifa binti Abdillah. Damadına sözü şu. Utanmıyor musun sen namaz vaktinde evde o yatmaya? Sen nasıl bir Müslümansın ki ezan okundu. Sen evde bu haldesin. Ben böyle bir damat istemiyorum der. Ve orada söz söyler artık ağzına ne geldiyse. Şiddetli birisidir Şifa binti Abdillah. Bir vakit namaza Damadı katılmadığı için kayınvalidesi ağzına geleni söyler. En son dayanamaz Şurahbil. Yavaş ol der ya teyzeciğim, yavaş ol ya haleti diye hitap eder. Oradan da biz aslında şunu da çıkarıyoruz. Haleti teyzeciğim demiştir ama bir teyze bağı yoktur aslında Şurahbil ibn Hasene ile Şifa bint Abdullah'ın çünkü o Şifa validemizin kabilesi adi oğulları. Anası Hasene'nin kabilesi Cuma oğulları bir bağ yok. Teyzeciğim hitabından da benim aklıma o geliyor bilmiyorum yanlış mı. Acaba sahabe kayınvalidelerine teyzem diye mi hitap ediyordu diye de aklıma bir şey geliyor. Yavaş ol teyzeciğim diyor yavaş ol bu kadar kızgınlık olmaz diyor. Dur sana bir anlatayım sonra yine kız. Biraz önce Resulullah buradan ayrıldı. Geldi kapıyı çaldı. Dedi ki namaza çıkacağım. Üzerimdeki elbise kirli. Sizde bir ödünç elbise var mı? Yok diyemedik Resulullah'a. Bir tane elbisemiz vardı. Çıkardık onu da Resulullah'a verdik. E, elbise kalmadı nasıl namaza gideceğim? Bir pişman olur Şifa anamız. Allah Peygamber aleyhissalatü vesselama rahmet eylesindir. Allah onun Varlığını üzerimizden hiç eksik etmesin. Anam babam nefsim ona feda olsun. Şurah bil oğlum. Anam babam nefsim sana da feda olsun. Meğer sen böyle bir fedakarlık yapmışsın, ben bilmeden seni kınamışım. Ne olur affet beni. Ne olur hakkını helal et. Bir damat, bir kayınvalide. Ne kadar hasretiz değil mi? Bizim kayınvalidelerimiz damatlarının evine karışırlar, her iş için karışırlar da namaz için karışan çok azdır. Şifa binti Abdillah gibi namaz hassasiyeti olan analarımızın sayısı arttığı gün buraya ekilen tohumun meyvelerini biz daha farklı göreceğiz inşallah. Allah o günlere eriştirsin. O'nun Resulullah'ın dünyasında o 4 yıllık hayatı boyunca hatıra adına ortaya konan şey budur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hicretin 10. yılında bir davet mektubu gönderiyor Mısır kralına. O davet mektubunu götüren Şurahbil İbni Hasene oluyor. Biniyor atına at onun altında at. Dikkat çekiyorum en sonda sizi bir yere getireceğim bu kelimelerin üzerinden. Biniyor atına varıyor Mısır'a. Medine nere Mısır nere? Açın şöyle bir haritadan bakın. Günler süren aylar süren yolculuk. Davet mektubu ulaşıyor. Dönüp geliyor Medine'ye Resulullah vefat etmiş. Allah Resulü vefat etmiş ama... Onun bıraktığı miras, Risaletin davası dimdik duruyor. Mihrap Hazreti Ebu Bekir'indir. Ümmetin başında o vardır. Hemen Şurahbil İbni Hasen'e, hadi Şurahbil, meydan senindir diyecek, bindirecek atına. Eline alacak kılıcı, bir daha da Medine yüzü görmeyecek. Sizin aklınıza geliyor mu benim aklıma gelen bilmiyorum. Nasıl bir imandır bu Allah aşkına o insanlar var ya o insanlar o büyük insanlar bir çıktılar evlerinden çoğu 20 sene 30 sene Medine'ye dönemedi 124 bin sahabeden bahsediyoruz değil mi kaç bini Medine'de metfun şöyle bir bakın bu sözümün ne demek olduğunu anlayacaksınız sadece 10 bin tanesinin orada olduğunu ifade ile biliyoruz isim tespiti yok zaten ama yüz dört yirmi binin bir çoğu yüz bini aşkın dünyanın dört bir tarafında Risaletin mesajlarının duyurma adına gayret içerisindedir ve hiçbiri de dönme imkanı bulamamıştır. Şurahbil İbni Hasene de Hz. Ebubekir'in Bekir'in emriyle binecek atına çıkacak meydana ilk çıktığı savaş Yemame Savaşıdır. Yalancı peygamber Müseylemetül Kezzapla yapılan o savaşta Arkadan İkrime İbni Ebi Cehil'e gönderilen takviye birliğin komutanı olarak gidecektir Bir daha da Medine'ye dönemeyecektir Onu biz Yemame savaşında büyük bir yiğitlikle yiğitlik görüyoruz Yemame savaşı bitince Hazreti Ebu Bekir İslam ordularını dört ana kola ayırıyor Ebu Ubeyde İbni Cerrah Antakya cephesinin İyad İbni Ghanem El Cezire Anadolu cephesinin Şurahbil İbni Hasene Ürdün cephesinin Amr İbni As Mısır cephesinin Dört ana koldan İslam orduları yürüyorlar Ne için diriltme adına insanlara İslam'ın Mesajlarını ulaştırma adına Atlarını sürebilecekleri En son noktaya Kadar sürüp götürüyorlar hangi savaşa gitmişse Şurahbil İbn Hasene ister asker olarak ister komutan olarak kendisine yakışan bir kametin sahibi olarak orada durmuştur. Hazreti Ebubekir bir ahlak öğretiyor onlara. Diyor ki: "Evet siz o cephelerin komutanısınız. Ama bazen ortak düşmana karşı dört cephedeki askerler de birleşebilir." Dört cephedeki askerler birleştiği zaman Birleşilen yerdeki komutan hepinizin komutanıdır Anladınız mı inceliği bilmiyorum El Cezire Antakya Mısır Ürdün Bir cephede birleşti Ürdün cephesinde Genel komutan kim olur Ürdün cephesinin komutanı Şurah İbn e, Onun için Neden peki böyle şunu öğretmeye çalışıyor Hazreti Ebu Bekir Komutan olabilirsiniz Çok büyük işler de yapabilirsiniz Ama başarıyı şahsınıza bağlamak yok İslam askeri olarak da Komutan olarak da o meydanda Yakışan tavrı göstereceksiniz Sırf bu ahlakı öğretme adına Bazen komutanları azleder Onları sıradan bir asker durumuna düşürür İtaat meselesini öğretme adına böyle adımlar atar Mesela bir gün Halid İbni Said'i Şurahbil İbni Hasene'ye komutan atamıştır Koca komutan asker olarak Halid'in emrinde at koşturmuştur Yine bir gün Halid'i azletmiş Şurahbil'i az atamış Atadığı zamanda bir mektup yazmış Belazuri Futuhul Büldan'da o mektubu bize aktarıyor Ne diyor biliyor musunuz Hazreti Ebu Bekir? Ey Şurahbil sen şimdi komutansın dün komutan Halit'ti sakın komutan oldun diye nefsini büyüklendirme ve istişareye devam et istişare adına ne gerekiyorsa onu yap dün sen askerken komutan olarak Halit'ten ne bekliyordunsa bugün komutansın asker olarak elinin altındakilere de öyle davran. Hz. Ebu Bekir'in siyaseti bu. 2,5 yıl boyunca o zorlu süreçte Hz. Ebu Bekir'in verdiği her görevi yerine getirecek. Hz. Ebu Bekir vefat edecek, İslam Devleti'nin başına Hz. Ömer geçecek, 10,5 yıl sürecek biliyorsunuz Hz. Ömer devri. O 10,5 yıl boyunca İslam Devleti'nin coğrafyası genişledikçe genişleyecek. O yıllarda Hazreti Ömer fetihler adına bir hareket başlatacak ki o harekette adından en fazla bahsettiren isimlerden bir tanesi Şurahbil İbni Hasene'dir. Ben size şimdi anlatamam Taberiye Fethi'ni, anlatamam Fahl Savaşı'nı, anlatamam Yermuk Savaşı'nı ama Yermuk Savaşı'ndan bir tabloyu anlatayım. İşin bidayeti olan bir tabloyu. Said İbni Zeyd aşere mübeşşereden bize naklediyor. Diyor ki savaşın devam ettiği günlerde İslam ordusu biraz çözülmüş. Baktım bir tanesi çıkmış yüksekçe bir yere dikkat kestim Şurahbil İbni Hasen'e. Ne diyor askerlere bil, biliyor musunuz? Ey İslam'ın mücahitleri Allah'ın Kur'an'da yazdığı hakikati unutmayın. Allah. Bizim canlarımızı ve mallarımızı cennet karşılığında satın almak istiyor İşte bugün Muk meydanındayız Canları Allah'a cennet karşılığında satma adına buradayız Hadi sizi göreyim Hadi bu pazardan zarar ederek ayrılanlardan olmayın diyor Said İbni Zeyd diyor ki bu sözler konuşulunca tekbir sesleri inledi Muk'un meydanında eğer buku nasıl bir neticeyle neticelendiğini biliyorsunuz. Her savaşta böyledir. Adını andığım anmadım. Her cephede Şurahbil bil İbn Hasene'nin ortaya koyduğu kahmet budur. Tarihler Hicret'in 18. yılı. Ürdün cephesinde Ebu Ubeyde İbn Cerrah'ın sağ koludur o. Böyle bir zaman diliminde Hazreti Ebubekir Hazreti Ömer o orduları ve Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı ziyaret etmek için onların yanına geliyor. Tebuk'a yakın bir yer. Serh denilen bir mıntıka. O mıntıkaya gelince İslam askerlerinin önüne geçiyor. İslam askerleriyle Hazreti Ömer kavuşuyorlar birbirlerine. Sarılıyorlar birbirlerine. Ebu Ubeyde İbni Cerrah'la beraber gözyaşı döküyor Hazreti Ömer ve hasret gideriyor. Bir müddet orada kaldıkları zaman bir haber geliyor. Haber nedir? Ürdün bölgesinde, Amvas denilen yer orası. Ürdün bölgesinde büyük bir veba salgını başlamış. İnsanları kırıp geçiriyor. Bu haber ulaşınca Hazreti Ömer tereddüt ediyor. Onun amacı ta cepheye kadar varıp askerleri ziyaret etmekti. Ama bu meseleyi duyunca orada duruyor. Şimdi size iki tane şey söyleyeceğim ki, sahabenin sünnet anlayışını anlamamız açısından, sünnetle sahabenin nasıl bir münasebet kurduğunu anlamamız açısından bize ufuk verecek, bizim zihnimizi açacak mesajlar olacak. Onun için biraz dikkatinizi toparlayın, bunlar her zaman için istifade edilecek şekilde anlatılamaz, bu söz bu noktaya geldiği için üzerinde biraz zihin teri dökelim beraberce. Sahabe ile istişare etmek istiyor Hazreti Ömer. Önce muhacirlerin ileri gelenlerini çağırıyor. Falanca yerde veba salgını var. Görüşünüz nedir diyor. Muhacirlerin bir kısmı diyor ki ey emir el müminin sen sefer için çıktın. Ne olursa olsun seferi tamamlamalısın. Varıp gitmelisin. Bir kısmı da diyor ki hayır ey emir el müminin biz eğer oraya gidersek biz de ölürüz. Onun için gitmeyelim ve buradan geri dönelim. Hazreti Ömer tamam diyor bana Ensar'ı çağırın. Ensar geliyor Ensar'la da aynı meseleyi istişare ediyor. Ensar da aynı şeyi söylüyor. Bana Mekke fethinden önce Müslüman olanları çağırın. Onlarla da istişare edecek muhacirle etti ensarla etti fetihten önce hicretten sonra Müslüman olan sahabenin büyüklerini çağırıyor onlar geliyor onlarla istişare ederken onlar diyorlar ki hiç öyle iki görüş söylemeden tek görüş ortaya koyuyorlar ey emir el müminin kesinlikle geri dönmelisinde. Sen eğer gidersen Allah Resulü'nün ashabı seninle beraber onlar da vebaya yakalanacak onlar da vefat edecekler. Ama bu ümmetin size ihtiyacı var onun için kesinlikle geri dönmelisin. Hazreti Ömer bu son fikri kabul ediyor ve elinin altındaki sahabiye diyor ki yarın ben atımın üzerindeyim ve Medine'ye doğru yola çıkıyorum. Benimle beraber gelmek isteyenler arkama takılsın. Ebu Ubeyde İbni Cerrah ayakta. Ey emir el müminin diyor. Sen ne yapıyorsun? Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Kaderden öte ne var? Sen şimdi kaderden kaçıp başka bir şey mi yapıyorsun? Bir anda Hazreti Ömer'in rengi değişiyor. Ebu Ubeyde diyor bu sözü sen mi diyorsun? Ben Allah'ın bir kaderinden başka bir kaderine kaçıyorum. O da Allah'ın kaderi o da Allah'ın kaderi biliyorsunuz ne garip bir dünya ne garip bir topraklar imanın temel esaslarından biri olan kaderi bile tartışacak bir zemine geldik şu günlerde kader meselesini tartışıyoruz görüyorsunuz meseleye asrı saadet dünyasından çok önemli işaretler var ben detaylarına girmeyeceğim ama meseleyi anlayabileceğiniz noktaya getirip bırakacağım. Hazreti Ömer Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın bu sözü söyledismesinin üzerinden kader meselesini anlayabileceğimiz bir örnek veriyor. Kader dediğimiz şey kıyamete kadar Allah'ın varlığa yazdığı yazgı mıdır? O'dur. Yazgıdır. Allah bizim ne yapacağımızı, ne edeceğimizi... Kiminle evleneceğimizi Hayatımızın sonunu neyle neticelendireceğimizi Akıbetimizin ne olacağını Cennetlik mi olduğumuzu Cehennemlik mi olduğumuzu bilir Ve bunların hepsini yazmıştır İşte yazılan o şey kaderdir Şimdi Hazret Ömer kaderi tarif ediyor bakın Ey Ebu Ubeyde İbni Cerrah diyor Senin bir sürü deven olsa ''Karşında da iki tane vadi olsa, vadilerin bir miktarında ot olsa, bir miktarında ot olmasa, sen develerini ot olan vadiye götürsen, otlattırsan Allah'ın kaderine uygun davranmış olur musun?'' ''Davranmış olurum.'' diyor. ''Peki sen oraya gitmesen, ot olmayan vadiye gitsen, ve develerini ot olmayan vadide otlatmaya çalışan ot yok ama orada dolaştırsan yine Allah'ın kaderine uygun davranmış olabilir misin? Evet diyor İşte kader budur. Evet Allah her şeyi biliyor ama biz bilmiyoruz. Biz bilmediğimiz için imtihan sahasında... O imtihan çerçevesinde bize verilen cüzzi iradeyi Allah'ın istediği gibi kullanırız. İster kullanalım menfi yönde, ister kullanalım müsbet yönde netice itibariyle kaderimize uygun davranırız. Ama bize düşen nedir? Cüzzi iradeyi Allah'ın istediği yönde sevk etmektir. Ebu Ubeyde İbni Cerrah Hazreti bu Ömer'in bu sözünden teskin oluyor. Ve Hazreti Ömer ertesi gün yola çıkacak ama halen yüreğinde bir endişe var. Acaba doğru mu yapıyorum yanlış mı yapıyorum diye. O istişare sırasında sahabeden Abdurrahman İbni Af orada yok. Sonradan geliyor. Abdurrahman İbni Af'la da istişare ediyor. Ömer diyor bilmeden sen tam da Resulullah'ın istediği gibi davranmışsın. Çünkü ben şu kulaklarımla duydum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki bir yerde veba varsa oraya girmeyin bir yerde veba varsa oradan çıkmayın ne dedi Efendimiz anladınız değil mi bugün karantina dedikleri şeyi söylüyor çünkü veba dediğiniz şey salgın bir hastalık oraya girseniz siz de hastalanacaksınız oradan hasta olanlar çıksa dışarıya başka bir yere gitse hastalığı dışarıya taşıyacaklar onun için dışarıda olanlar içine girmesin İçeride olanlar da dışarıya çıkmasın. Bu sözü duyunca Abdurrahman İbni Aftan hemen ellerini açıyor. Ya Rabbi diyor bilmeden Resulullah'ın söylediği gibi davrandığım için bana bu imkanı verdiği için sana sonsuz hamdler olsun. Ve Hazreti Ömer dönüp Medine'ye geliyor. İslam ordusu da dönüp Anvas'a geliyor. Anvas'ta olduğu günler Amr İbni As ile. Şurah bil İbni Hasene Arasında Yine buna benzer bir tartışma var Amr İbni As Arap'ın dahisi diye isimlendirilen Gerçekten sahabe içerisinde de Zekasıyla Çok ileri düzeyde olan bir isim Bakıyor ki İslam ordusu kırılıyor O anda askerleri Topluyor ve şöyle bir şey söylüyor Ey İslam'ın askerleri Bakın hastalık bizi Kastı kavurdu 30 bin sahabi o tavuğunda şehit olacak biliyor musunuz? Miktar 100.000'in üzerindedir. O salgında 100.000 insan ölecektir. Ama 30.000 şehit olan sahabi var o salgın sırasında. Amr İbni As bakıyor ki iş ciddi ve orada bir konuşma yapıyor. Ey İslam'ın askerleri diyor. Bu salgın ateşin yayıldığı gibi yayılıyor içimizde. Gelin... Hastalığa tutulmayan askerler olarak çıkıp dağlara sığınalım. Bu sözü duyar duymaz Şurahbil İbni Hasen'e nasıl bir tepki gösteriyor biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Kalkıyor ayağa. Anır diyor sen daha küfür üzerinde yürürken ben iman etmiş Resulullah'ın dizinin diplerinde oturmuştum. Ben Resulullah'tan şu kulaklarla duydum o dedi ki bir yerde veba olunca oraya girmeyin veba olanlar da oradan çıkmasın sen nasıl Resulullah'ın bu sözüne aykırı davranırsın. Amr İbni As ne diyor dikkat edin sahabenin sünnet anlayışı algılama çok önemlidir. Amr İbni As diyor ki dur yavaş ol kızma. Ben Resulullah'ın emrine ya da sözüne muhalefet etmiyorum. Resulullah bu sözü niçin söyledi? O maksadı anlayıp maksada göre hareket ediyorum. Allah Resulü ne dedi? Vebanın olduğu yerden çıkıp başka bir şehre gitmeyin. Amacı ne? Vebayı dışarıya yaymamak. Ben size buradan çıkın başka bir şehre mi gidin diyorum. Çıkın dağlara sığının. Dağlarda insan yok siz, sadece siz varsınız. Eğer size bulaşmamışsa başkasına da bulaşmayacak. Bu sözü sahabe kabul edecek çıkacaklar ve Amr İbni As'ın attığı bu adımla binlerce sahabi veba salgınından sağ salim kurtulacak. Allah ondan da ebeden razı olsun. Ebu Ubeyde İbni Cerrah'tan da Hazreti Ömer'den de adına meclis kurduğumuz Şurahbil İbni Hasaneden de. Hicretin 18. yılı dönüp geliyorlar. Gidenler gitmiş, kalanlar hastalanmış. Ya Ebu Ubeyde de İbni Cerrah'la aynı gün ya Muaz İbni Cebelî aynı gün. Kaynaklarda iki farklı rivayet var. Onlarla aynı gün Hazreti Şurahbil de veba salgınına yakalanıyor ve Ürdün'de o Amvas onunda şehit olarak bu dünyadan ayrılıyor. Niye şehit olarak diyorum? Ben demiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Taunda ölen şehittir diyor. Onlar Allah'ın izniyle şehittirler. Şehadetleriyle hayatlarını sonlandırmışlardır. Benim aziz kardeşlerim söz uzun ama hava zor. Fazlaca sizi zorlamayacağımı söylemiştim. Beş kelime dedim dikkat ettiniz değil mi? O kelimeler neydi? Kalem. Gemi, çadır, kılıç ve at. Beş kelimenin üzerinden size beş tane mesaj emanet edeceğim. İster alır bu emanetleri hayatlarınıza taşırsınız. isterseniz dersiniz ki benim ihtiyacım yok burada bırakırsınız. O sizin bileceğiniz iş. Ama madem biz burada Şurahbili İbni Hasene için toplandık. Madem siz de bu kadar teveccüh gösterdiniz bu güzel programa bunun güzelliğine benden ne başka bir şeyden ben çok iyi biliyorum. Siz buraya Hazreti Şurahbili dinlemeye geldiniz. Bir hatibi değil. Madem böyle biz ondan hayatlarımıza mesajlar taşıma adına bir gayretimiz olmalı değil mi? Bu 5 kelime üzerinden ben de size 5 tane emanet veriyorum. 5 tane cümleyi emanet olarak zihin dünyalarınıza bırakıyorum. Söz emanet Ta taşıdım günlerdir zihnimde İstanbul'dan da alıp getirdim size. Şimdi bundan sonrası sizin alacaksınız. İnşallah hayatlarınıza taşıyacaksınız. 1- Eğer Allah sana Hazreti Şurahbil gibi kalem kullanma kabiliyeti vermişse kalemini vahyin hizmetine ver ki yazdığın her bir harf ile sevap kazanabilesin.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 Unutma benim aziz kilisli kardeşim. Allah hiçbir insanı kabiliyetsiz yaratmamıştır. Benim kabiliyetim yok diyen adam o sözü doğru söylemiyor. Ya kendi kabiliyetinin farkında değil ya da bilerek köreltiyor. Kimine Allah yazı yazma kabiliyeti vermiştir, kalem o. Kimine Allah söz söyleme kabiliyeti vermiştir. Kimine Allah Hayatın içerisinde başka alanlarda farklı kabiliyetler vermiştir. Mesele ne burada biliyor musunuz? Kalem bir sembol. Allah sana kabiliyet olarak ne vermişse o kabiliyeti Allah'ın dini uğruna harcarsan o nimetin şükrünü eda etmiş olursun. Ve bunu yaptığın için de Allah o amellerini bereketlendirir ziyad eleştirir sen de şükrü eda etmiş bir biçimde Mevla'nın huzuruna gidersin. Onun için kabiliyetini birine keşfettir. Eğer kendin bilmiyorsan inandığın ve güvendiğin bir insana kabiliyetini keşfettir. Onu alıştır, onu ilerlet, farklı bir noktaya taşıt ki kabiliyetin risalet davasının hizmetinde olsun. İkincisi, eğer Allah sana Hazreti Şurahbil gibi gemilere binip hicret yollarını açmışsa Gittiğin her yola gittiğin her yere risaletin mesajlarını taşı ki Gurbeti sılaya çevirebilesin Yeryüzü bana mescit kılındı şuuruna erebilesin Bakın bu noktada bir hakikate dikkatlerinizi çekeceğim İçimizde kilisli olmayan kardeşlerimiz muhakkak vardır. Buraya öğretmen olarak gelmişler, imam olarak gelmişler, belli bir iş için olarak gelmişler. Ne için gelmişlerse, eğer bu kardeşlerimiz kilise gelirlerken dönmek için gelmişlerse, onlar burada bir İslami hizmet yapamazlar. Gittiğiniz her yerde Aynen Şurahbil İbn Hasene gibi... Gemiye bindiniz gittiniz... Gittiğiniz yerde ölmek üzere gittiğiniz zaman... Orada hizmet edebilirsiniz... Şimdi siz ben yarın gideceğim... Bavullarıma bakmaya başlarsam eğer... Yapacağım bir şey yok... Ama siz buraya Allah tarafından sevk edilmiş gelmişseniz... Burada hizmet etmek zorundasınız... Ve bunu anladığınız zaman... Hicret adına burada da attığınız o adımı Hazreti Şurahbil gibi bereketlendirme imkanını vesilesini yakalayabilirsiniz. Onun için ne olursa olsun gittiğiniz yer neresi olursa olsun hac için bile umre için bile dönmek için değil ölmek için gitmelisiniz. Hac ve umreye bile Ölmek için giden adamla dönmek için giden arasında fark vardır. Ölmek için giden adam çarşı pazarda dolaşmaz. Şuna hediye alayım, buna şunu alayım. Çin pazarının 3 kuruşluk malzemelerinin peşinde dolaşmaz. Ölmek için giden adam hacda umrede ahiret azığı toplar. Onun için nereye giderseniz gidin Avrupa'ya gidin. İstanbul'a gidin, kilise gelin, nerede olursanız olun, aynen şurahbil radıyallahu anh gibi ölmek için orada bulunduğunuzu unutmayın. Bir örnek vereyim ki mesele daha iyi anlaşılsın. O Habeşistan hicreti içerisinde var ya, Hazreti Musab da vardı. Hazreti Musab 101 kişiyle Habeşistan'daydı. Niye Habeşistan'ı Yesrib gibi imana taşıyamadı Hazreti Musab hiç aklınıza gelmiyor mu? Ben sizin aklınıza sokayım. Hazreti Musab Habeşistan'a ölmek için gitmemişti. Dönmek için gelmiş gitmişti. O hep Resulullah'tan bir haber bekliyordu. Aman bir çağırsın da dönelim. Ne zaman ki Allah Resulü onu tek başına dikkat buyurun. Tek başına Yesrib'e gönderdi. Yesrib yollarına düştüğü zaman zor işlerin adamı olan Musab dönmek için değil ölmek için Yesrib'e yürüdüğü için bir yıl içerisinde Yesrib'in her hanesine her evine imanın mesajlarını soktu. Onun için ara ara dönüp bunun muhasebesini yapın. Bulunduğum yerde dönmek için mi bulunuyorum ölmek için mi? Üçüncüsü. Eğer Allah sana Hazreti Şurahbil gibi çadırları ya da onu andıran yerleri hane olarak kılmışsa Hakkındaki bu kadere rıza göster ki en büyük zenginlik olan kanaat ile mahrumiyet nimetinden cennete ulaşabilesin Unutma mahrumiyet nimettir ne vermişse Allah sana ona rıza göster. Niye falancaların şuyu var da benim yok deme. Niye falancaların şunu yok da benim var de. Var olanlara şükret. Yok olanların arkasında durma. Hz. Şurahbil çadırı hayat edinerek bizim dünyamıza bu mesajı da verir. Dördüncüsü. Eğer Allah sana Hz. Şurahbil gibi... Kılıçlarla İslam ile insan arasındaki engelleri kaldırma görevi verirse Dikkat buyurun Bu vazifeyi sahabe şuuru ile yerine getir ki Elinde kılıç olsa bile üzerinde beşerin kanı olmadan diriltebilesin Bunu da bir daha okuyayım bu çok önemli Eğer Allah sana Hz. Şurahbil gibi kılıçlarla İslam ile insan arasındaki engelleri kaldırma görevi verirse bu vazifeyi sahabe şuuru ile yerine getir ki elinde kılıç olsa bile üzerinde beşerin kanı olmadan diriltebilesin evet Göksümüzü gere gere söyleriz Birilerinin yaptığı gibi Birilerinin bizden duyduğu gibi Bundan kocunmayız Bizim elimizde Kılıç vardı Bir elimizde Kur'an vardı atla Altlarımızda at vardı Ama biz cihana böyle çıktığımız zaman Beşer bizim kılıçlarımızdan Zulüm görmedi elhamdülillah Haksızlık görmedi Hiçbir zaman İslam'a leke sürecek bir şeyi biz elimizdeki kılıçlarla yapmadık. Az bir şey tarih okuyan bu sözlerin ne anlama geldiğini anlar. Senin iman ettiğin o peygamber var ya hepimiz ona kurban olalım. O 28 tane gazveye katıldı. Hep elinde kılıç vardı. Kaç tane insan öldürdü senin peygamberin hiç merak ettin mi? Ben sana söyleyeyim sıfır. 55 tane de seriye vardı Efendimiz'in gönderdiği asker sayısı. İna açın bakın kaç tane düşman askeri ölmüş. Resulullah'ın elinde kılıç vardı hiç düşmedi. Ama o kılıcın üzerinde beşerin kanı yoktu. Niçin? Diriltmek için o meydanda da onun için. Amacı kesmek, yıkmak, dökmek değil. O kılıçla İslam'la insan arasındaki... Engeli kaldırmak istiyor. Senin peygamberin ve bugün hayatını anmaya çalıştığımız o büyük insanlardan biri olan Şurahbil İbni Hasene. Aleyhissalatü vesselam efendimizin tek attığı bir mızrakla bir kişi ölmüştür. O da Uhud'da Übey İbn Halef'dir. Bundan başka da yoktur. Bunun üzerinde tefekkür etmen gerekir. Beşincisi ve sonuncusu. Eğer Allah sana Hazreti Şurahbil gibi atlara binip ilahi kelmetullah sancağını ötelere taşıma şerefini bahşederse Bu büyük bir şeref Allah hepimize onu nasip etsin Çağın bütün imkanlarını iletişim araçlarını seferber ederek yola çık ki imansızlıktan sineleri çatlayan nesilleri İmanın dirilten mesajları ile tanıştırabilesin Bunu da bir daha okuyacağım Eğer Allah sana Hazreti Şurahbil gibi Atlara binip İlahi Kelmetullah sancağını ötelere taşıma şerefini bahşederse Çağın bütün imkanlarını iletişim araçlarını seferber ederek yola çık ki İmansızlıktan sineleri çatlayan nesillere imanın dirilten mesajlarını ulaştırabilesin. Allah bize böyle büyük bir şerefi nasip etsin inşallah. Aziz kilisli kardeşlerim biliyorum içinizden, içinizde Antep'ten, Adıyaman'dan başka yerlerden gelen kardeşlerim de var ama kilisiler yoğunlukta. Onun için kilislerde hitap ediyorum. Aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Diyorum ki miladi 6. asırda o güzel insanlar kalem, gemi, çadır, at, kılıç bunlarla bu destanı yazdılar. Ya o insanlar o imanla 21. asırda yaşasalardı da atın yerine füzeler gemiler olduğu bir zamanda Atın yerine uçaklar olduğu bir zaman diliminde yaşalarsa, yaşasaydılar Telefon gibi internet gibi televizyon gibi iletişim araçlarının olduğu şu zamanlarda yaşasaydılar O gün sadece atla üç kıtaya İslam'ın mesajını ulaştıran o insanlar Bunca nimet olduğu zaman ellerinde acaba ne yapardılar Sizin de hiç aklınıza geliyor mu onlar eşyayı doğru kullandılar, eşyayı yerli yerinde tespit ettirerek, hakkını ödeyerek böyle bir kameti ortaya koydular. Sıra sizde, evet 21. asırda sahabe olmak mümkün değil, o kapı kapandı, evet 21. asırda Sahabeyi sevap itibariyle geçmek mümkün değil. O kapı da kapandı. Çünkü yaptığımız her işten sahabeye sevap yazdırıyoruz. Ama 21. asırda bir kapı ardına kadar açık. Şöyle sonuna kadar açık. Nedir o kapı biliyor musun? Sahabe gibi olmak mümkün. Şurahbil İbni Hasene gibi olmak mümkün. Hicreti kader bilmek mümkün. Kalemi Allah yolunda kullanmak mümkün. Ata binip arkaya bakmadan ilahi kelmetullah sancağını ötelere taşımak mümkün. Allah sizin içinizden nesillerinizin içinden evlatlarınızdan oğullarınızdan kızlarınızdan nasıl ki adı var Şurahbil İbn Hasene'nin bu topraklarda onun tadını da tattıracak ve aleme yansıtacak nesiller çıkarsın. Size bu dünyada onun adıyla komşuluğu nasıl nasip ettiyse yarın ahirette cennette onunla komşu olmayı nasip etsin. İnşallah hepimizi Şurahbil bine Hasene'nin sofrasında buluştursun Rabbimiz. Cennette beraber olalım. Konuşan o olsun, aynen buradaki gibi ev sahibi bir o olsun, misafirde biz olalım, o şereften inşallah nasiptar olalım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekat.